اللهم من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير من ما يسبق أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَذْلَلَكُم مِنَ السَّمَايِينَ فَأَنْبَكْنَا لِهِ حَدَائِبَ ذَكَرْتُم مَا كَانَ لَكُمْ لَا كَانَ لَكُمْ أَإِلَاهَمْ مَعَ اللَّهُ أَإِلَاهَمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِنُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَاجْعَلَ خِلَامَا أنهارا واجعل نهارا واجعل بين البحرين حاجزا أهلا الله الملح ولا إذا دعوه ويجعلكم خلداً الأرض أ إلى الله أ إلى الله وهني ترسل لي يا بين يدي رحمتي اي مع الله اي تاهر الله يدعوا الخلق ثم يعيدوا ومن يرزقكم من الحماء والأرض أإلهم الله أإلهم مع الله قل هاتوا برهانكم منكم ho bıkın Selamünaleyküm ve ve berekatü. Kabdese hep Allah Azze Celle, buraya sırf kendi rızası için toplandığımız gibi bir gün cennette de hepimizi bir araya toplamaya başlayışız. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayak ederse onu şarttıracak yoktur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 ...hepimize de razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Sohbetten önce kardeşlerim sizlere... ...kıca programı arz edeyim. Bizler biliyorsunuz... ...sırf Allah rızası için... biz kardeşlerimizi... ...devamlı bir arada görme, kaynaştırma ...ve bunun yanında da... ...bilgi paylaşımı yapmak için... Iki ayda bir seminer adı altında... ...sohbet yapıyoruz. Hani ataların dediği gibi çay gahve bahane gönül sohbet işler dediği gibi bunlar sadece bir araç. Maksat Müslümanları bir araya getirme kaynaştırma kardeşliği, kuvveti artırma. Evet. Ama ne kadar da kaynaştırsak Ankaralılar bir yerde öbürleri orada İstanbullular yan yana yani yine de kaynaşma. Evet. Aynı üçü bir arabada, arabada geldi. Hı hı. Aynı yerde. Samlıdelerler birbirlerini görmediği için yine yan yana. Yine e, kaynaşma zor oluyor. Ama kayna, kaynaşmanızı tavsiye ederim. Hı hı. Yan yana oturup, gene oturup. Ama hı hı. yalnızdaki kardeşleri. Hı hı. Mesela şu ikisi beraber girdi. Yine ikisi beraber otururlar. Hı hı. Misal birbirinizden kaynaşma isminizi öğrenme memleketi öğrenme bunlar ileride bakarsınız oğlunuzu, kızınıza vereceksinizdir arama tenasi bulmazsınız bizim de kardeşim dediği gibi ben çetele tutuyorum niye? yarın evlendireceğim de çocuğumu şey yapmayacağım sıkıntı çekmeyeceğim ben yani şimdiden çastırmadan bir çetele tutabilirsiniz ha, benim bir oğlum var vereceğim Tutup verebilirsiniz Evet. Bugünkü programımız e, üç ders diyoruz ama gider mi bilmiyorum. Bir dersten yapacağım inşallah. E, bir ders Harun, bir ders Ebu Maaş yapacak. İnşallah da sabahtan itibaren yine namazdan akadinde havalı, akadinde sırayla hocalarımız sohbet edecek. İnşallah. Programımız böyle. Sohbet Çay, sohbet, çay en son uyku. Evet. Programla alakalı sormak istediğiniz var mı? Evet. Çaylarımız orada açık bir sebep İlla beklemeyin. Oradan çevirirsiniz. Kardeşiniz devamlı sayını orada verin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Benim sizlere ilk olarak demek istediğim konu Müslümanın şahsiyeti üzerine olacak inşallah kardeşler. Tabii ki her kelimenin bir yüklendiği, konuşulduğu, anlaşıldığı bir mana vardır ki alimlerimizde şahsiyet, karakter dediğimizde bir kişinin kendisine has vasıfların meydana getirdiği hal diye tarif etmektedirler. Faksiyeti kişilik, insana mahsus hareket, inanca davranmış, insaniyet, bir duyuş, bir düşünüş ve bir insandan sudur eden davranışların tamamı diyebileceğimiz bir kelime. Yani kişinin şahsi varlığı diye ondan sudur eden davranışlar. Evet karakteri diye tarifte etmemiz mümkün. Tabi kökü itibariyle Arapça olan bu şahsiyet kelimesi Türkçemize mal olmuş bir kelime. Bunu biz Türkçe'de kişilik kelimesiyle özleştiriyoruz. Yani karşıdaki insanın kişiliği şudur diye karşılıyoruz. Tabii bu iki kelimede hem Arapçası hem de Türkçesi Kullandığımız kelimelere rahatlıkla girmiş yani şahsiyet dediğimizde veya kişilik dediğimizde aynı manayı çağrıştırıyor. Evet kardeşlerim kişinin kendine has karakter ve davranışlarının meydana gelmesinde yani şahsiyetinin veya kişiliğinin oluşmasında oya çekim etkisi olduğu gibi yetiştiği çevrenin etkisi veya mensubu olduğu değerler dünyası ve da aldığı eğitimin o insanın şahsiyetinde çok etkisi vardır. Ve bunu o insanın yaşantısında dönem dönem rahatlıkla görürsünüz. Belki e, demin Ebu Said hocamızın da konuşurken argoca tabir edeyim dediği bunu yaşadığı bölgeden aldığı bir cümledir. Yoksa ilmi, bir otoriteden, eğitimden aldığı bir terbiye değildir. İnsanın her muzaikten aldığı bir şahsiyet, bir karakter, bir konuşma, bir bakış, bir buluş. Yani bunlar hep çevreden, değerlerden, soydan insana gelendir. Bakarsınız bazen oturursunuz, üç yaşında oğlunuz vardır, Aynı sizin gibi mesela siz bir mahozağlanmışsınız o da ne yapar dikilir aynı hareketi yaptığını görürsünüz ve gülersiniz. Bir de düşünürsünüz aynı hareketi ben de yapıyorum dersiniz. Yani o çocuk yapana kadar bazen ne yapamazsınız fark edemezsiniz. İşte o çocuğun şahsiyeti evet. o sana bakarak gözlemleyerek aldığı bir harekettir. Evet. Ee, bazı sistemler inanç değerleri mensuplarına kendi sistem ve değerlerine göre bir şahsiyet kazandırmak için özel prensipler koyarlar. Allah'ın kelamı olan Kur'an'da getirdiği dinin yani İslam'ın çerçevesi içinde Müslümanlara ilkeler doğrultusunda şahsiyet kazandırabilmek için özel prensipler koymuştur kardeşlerim. Burada Kur'an'ın oluşturduğu yani dinimizin oluşturduğu Müslüman kişiliği, başka bir ifadeyle Müslüman şahsiyetinin üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Şimdi, şöyle biraz geriye gittiğimizde Allah Resulü ve Selamın doğmuş olduğu, yaşadığı, büyüdüğü o Mekke toplumuna gittiğimizde o toplumda o günün şartları ve değerleri doğrultusunda yetişen şahsiyetler vardı, Yani kişilikler vardır. Yani buradaki şahsiyetten kastımız o günkü inanç ve ahlak değerleriyle oluşmuş anlayış ve insan tipidir. Yani cahiliyet döneminde oluşan bu kişilik bazı insani değerler taşısalar da bunlar ne yapmış birçok yönden ıslah e, etmiş çürümeye yüz tutmuş bir kişilikti yani e, dini ahlaki, insani manevi yönden baktığımızda o toplumda bir kişinin ölünecek hiçbir şahsiyeti ve kişiliği yoktu bir insan yanındaki sekiz dokuz arkadaşlar bir kadının yanına girebiliyor bir erkeğin bir kadına yaptığını hep beraber topluca yapabiliyordu ve bu ayıp değildi. Ve o kadın doğurduğunda sadece oraya geliyor, sevgilici insanlar vardı. Bunlar çocuğa bakıyor, beraber olduğu erkeklere bakıyor. Bunun babası şuydu. İşte koca da oğul oluyor. Çocuğunun ne yapabiliyordu? Babası olabiliyordu. Yani bu şahsiyetlilik orada bir karakter haline ne yapabilmişti? Gelebilmişti. Bu yüzden de diri diri doğan kız çocuklarını elinden tutup bir kuyuya ne yapabiliyorlardı? Atabiliyorlardı. Ve birinin kız çocuğu olduğunda yüzleri siyah oluyordu, kararıyordu. Çünkü o ahlaksızlık gözünün önüne geldiğinde o çocuktan ne yapıyordu? Kız çocuğundan tüksiniyordu. Hatta İbni Kesir'in naklettiği ifadelere baktığımızda o kadar alçalmıştı ki o toplu, topluluk. Erkek çocuğu olmuyorsa, erkek çocuğu olan bir adama karısını tertemiz bir vaziyette yatağına gönderiyor. Onunla yatmasını sağlıyor ve erkek çocuk doğurduğunda ise onu bastıradı yapabiliyordu. Yani böyle bir şahsiyetsizlik o dönemde vardı ama onların şahsiyetiydi, kültüriydi. Yani onların öğrenecek bir tarafı, bir yapısı mümkün değildi. Her şey güçle, kuvvetle, zenginlikle, soyla bu şekilde ölçülüp değerlenir haldeydi o günkü yaşantıda. Bu noktalarda önde olan daima haklı, yani zenginse, soyluysa, şehrin emiri ise hep haklıydı. Geride kalanlarsa hep haksız olarak bilinen toplumdu. Toplum güçlünün haklılığını zayıfın ise haksızlığı esası üzerine durmuş ve kişilik de orada öyle kazanılmıştır. Bakın kardeşlerim işte böyle bir ortamda Allah subhanahu ve teala Resul'ün o topluluktan çıkardı. Yani iflas etmiş, nisanlığın bile bitmiş, fıtratın bile bozulmuş olduğu tamamen değerlerin yer değiştirdiği bir toplumda Kur'an vahiy başlamış ve bu toplulukta yeni bir insan tipi oluşturulmaya başlamıştır ve inşa edilmiştir. Ama bunun için bir, bir yandan cahiliye toplumun değer yargıları sert bir şekilde eleştirilirken bir yandan da ne yapılmış? Kur'an'ın indirdiği esaslar netleşerek şahsiyetin oluşumuna ne yapılmıştır? Zemin hazırlanmıştır. Ve Kur'an'ın inşa ettiği yeni kişiliğin en dariz örneğini bizzat Kur'an'ın kendisine nazil olduğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetinde ne yapabiliriz? Görebiliriz. Çünkü o Kur'an'ın esaslarını belirlediği şahsiyetin canlı bir örneğiydi kardeşlerim. Bir gün Kata'da Ayşe annemize diyor ki, ey müminlerin annesi, bize Allah'ın ahlakından, şahsiyetinden, kişiliğinden haber verebilir misin? Ayşe annemiz siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Ve hemen arkasından onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir diyor. Evet, Ayşe annemiz böyle diyor kardeşlerim. Onun ahlakını ne yapıyor? Böyle tarif ediyor. Demek ki Mekke toplumunun aldığı ahlak değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti inen vahiy oluşak oluşan ve insanlar da ne yapıyor? Örnek teşkil eden şahsiyetin esaslarını ne yapıyor? Peygamberimizde görüyoruz ve örnek olarak da Allah Azze ve Celle sizin için ahireti umanlar için Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek kim diyor? Allah'ın Resulü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da vahiy ile kişiliği oluşturulan birisidir. Evet. Ve peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımızda kardeşlerim Kur'an onun her zaman hayat rehberidir. Yolunu, yönünü, tarzını hep inen vahiyle ile ne yapmıştır? Onunla benimselmiştir. Ve inen vahiy peygamberimizin ruhuna şimdi bütün varlığına şirayet etti ve o vahide peygamberimiz ne yapmıştır? şekillendirmiştir. Ve onun maddi ve manevi dünyası tamamen vahiy ile alakalıdır. Hatta Mekke toplumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ne diyorlar? O zaman Mekkeliler, cinler Allah'ın oğulları, paşa, melekler de Allah'ın kızları diyorlardı. Ve cinlere gelince çok yalan söyleyen, ahlaksız olarak diyorlar, Meleklerin ise günah işlemez. Ne valim Muhammed'e cinlerin gelmediği dediklerinde Allah Azze ve Celle o nefsinden, hevasından ne yapmaz? Konuşmaz. Ayetini indirmiştir. Evet. Ve başka bir ifadeyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne olmuş? Yaşayan bir Kur'an olmuştur. Bu yüzden de Kur'an şüphesiz ki sen en büyük bir ahlak üzerindesin diyerek onun ahlakını yaşayışını ve şahsiyetini ne yapmıştır? Övmüştür kardeşlerim. Allah hepimizi e, bu minyar üzere eylesin ve Kur'an ahlakından bizleri ayırmasın. Sohbetin başında da dediğim gibi insanın davranışında yani şahsiyetinde kişiliğinin oluşmasında soya çekiminde etkişi var, yaşadığı ortamında var, Aldığı terbiyenin de yani otoritenin de nedir? Muhakkak bölüm bölüm bölüm etkisi var. Evet. Ve Kur'an Peygamberimizin şahsında oluşan bu kişiliği diğer Müslümanların da edinmesini ne yapıyor? Emrediyor. Ve diyor ki sizin için Allah'ın Resulunda güzel bir örnek var. Yani bu kişilik oradan size geldiği gibi siz de aynı yoldan giderek ne yaparsınız? Bunu edinebilirsiniz. Yani senin için peygamber örnek demek çıplak bir kelime. Çünkü Allah Resulü Aleyhi ve Kur'an Kur'an'la özdeştiği için onu örnek alanın da aynı yoldan gelmesi gerekir ki o örnekliği ne yapsın? Yakalayabilsin. Yoksa ben peygamberi örnek alıyorum demek sadece ne yapar? Havada kalır. Onun gibi olmayı onun kişiliğini örnek almayı Allah Azze ve Celle bizlere Kur'an'da böyle bildiriyor. Bunları da cahiliye dönemine ait kişiliklerden farklı Müslüman'ın kendi şahsına mahsus bir kişiliğin oluşması için yapmıştır kardeşlere. O karanlıkta, o kokuşmuşta, ahlaki değerlerinin yıkıldığı bir ortamda hani bazen derler ya ya bu kadar insan bozulmuş, ortam bozulmuş, bu kadar küfür, sistem, güçleri var. Yani düzelmesi imkansız diye bazen hani insanlar bir ümitsiz diye bir şeye düşer ya demek ki toplumuna bakın. İnanan mı var doğrudur? Ön planda tamamen şirk küfür değil mi? Ama böyle bir ortamda Resulü aleyhissalatü vesselam inen vahiy ile şekillenen, oluşturulan emir ve nehirleri hayatına geçirip insanlara anlatması Siyamete kadar gelecek bütün insanlığa ne atmıştır örnek teşkil etmesine sebep olmuştur kardeşlerim. Evet Rabbim bizi de bu yoldan ayırmasın hem bizi hem de neslimizi. Bu hususların dikkat ettiğimizde Müslümanların iman boyutuna yönelik iken örnekliği bir kısmı ibadet bir kısmı ahlak bir kısmı da diğer muamele ve diğer sahalardadır. Yani ve vesselam'ı bir insan olarak, bir peygamber, bir devlet başkanı, bir baba, bir dede, bir insanların arasında, bir kardeş olarak ne yapabiliriz? Ayrı ayrı ele almamız mümkün. Ve Kur'an, öncelikle Müslüman'ın nitkat dünyasını şekillendirmiş ve iman nokta ona kendine harç bir şahsiyet kazandırmıştır. Ve Buna göre o yüce Allah'a şerksiz, şüphesiz bütün iştenliğine ve samimiyetiyle inanacaktır. Ve hiçbir şey, hiçbir kimseyi ona ortak koşmayacak. açlığıyla, gizlisiyle ona şirke bulaştırmayacak. Her türlü davranış, söz ve düşüşten de uzak duracak. Onun ahiret inancı imanın diğer esaslarına yönelik itikadı yine hep bu çerçeve içinde ne yapacak? Şekillenecektir. Yani o günkü şirk toplumuna baktığımızda Allah inancı ne yapmıştı? Bozulmuştu. İnsanlar şirk koşuyordu. O şirkten insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o inancıyla ne yapmıştı? Kurtulmaya çalışmışlardır. Ve insanlar o ne diyorsa ne diyorsa nasıl diyorsa öyle inanacak öyle anlayacak öyle kabul edecek ki kurtuluşta nedir ancak böyle mümkün şeytani ve nefsani dürtülerin kendisini imanına halel getirecek davranışlara sürüklemesine asla izin vermeyecektir evet ve imanından itikadı değerlerinde hiçbir şekilde taviz vermeyecek bu konuda herhangi bir gevşeklikte ne yapmayacak, göstermeyecek. Şimdi kardeşler, Allah hepimize hayır versin, Allah bizleri taşıyamayacağımız veyahut kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin. O günkü duruma bakacak olursak, küfür, şirk, ahlak bitmiş. Böyle bir yerde birisi çıkıyor, bunlar yanlış diyor. Bunlara tatmayın diyor. Bu şekilde yaparsanız bir olan Allah'a ne yaparsınız? İman etmiş sayılırsınız deyince hadi bunun karşılığında da muhakkak bir baskı, bir karşı gelme, bir zulüm, cana, mala, kasıp ne yapacak? Bunlar da muhakkak gündeme gelecek. Önce kandırma alay, daha sonra da nedir? Bir e, baskı işte Allah Resulü'nün sılatı vesilen hiçbir baskı, tehdit, hırlym, işkence, eza ve cefa onu iman noktasındaki meselelerde hiçbir zaman gevşekliğe, taviz, ne yapmamış, götürmemiştir. Örneklik deyince her yönü bize nedir? Şahsiyetiyle, hareketiyle örnek olmuştur. Evet. Bu konuda Kur'an'da söz edilen pek çok olay da vardır. Mesela Firavun'un üstasına baktığımızda onun huzurunda cereyan eden bir olaya bakalım. Musa Aleyhisselam ile sihir yarışına giren sihirbazlara bakın. Musa Aleyhisselam'ın yaptığının sihir olmadığını ilahi bir hakikat olduğunu anlayınca oradaki sihirbazların hepsini attı. Liman etti. Secdeye kapandılar. Ve bunun akabinde Firavun ne yaptı? Köpürdü. Musa Aleyhisselam'a onlarla beraber e, etki yapmak isterken kendisi ne yaptı? Yenildi. Elindeki pozları, silahları bitti. Böyle olunca yemin olsun ellerinizi, ayaklarınızı çatlazlama keseceğim. Kesinlikle sizi hurma dallarını asarak idam edeceğim dedi. Firavun'un bu ölüm kusan tehditine karşı o inananlar ne dediler? Bizi korkutsan da bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmiyor. Sen istediğini yap. Ve ayet devam ediyor. İstediğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü verirsin. Sen şirk Rabbimiz'in ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimizden ötürü bizden intikam alıyorsun. Ve ardından da ey Rabbimiz bugün üzerimize sabır yağdır. İman üzerine canımızı al diye ne yapmışlar? Dua etmişlerdir. Araf'ta, Taha'da, şu arada bunu görürsünüz. Bakın kardeşlerim bu örnek iman bakımından mümin şahsiyetini çok güzel bir şekilde yansıtmakta. Yani Kur'an'daki bu güzel örnekler okuyan bir Müslümana nedir? Bir şuur verir. Bir şahsiyeti ne yapar? Kazandırır. Çünkü bizde doğuştan var olan bir sıfrat var. Korku var, sevgi var, sığınma var, isteme var. Yani hepimiz ölümden ne yaparız? Yani ölmekten korkmayan var mı aranızda? Öldürülmekten? Yani muhakkak insanda bir korku vardır. Allah hepimize ölmeyi, Allah'a kavuşmayı sevdirsin. Yani muhakkak korkar insan ama korkunun da, sevginin de, hepsinin de neyi var? Bir sınırı var. Korku muhakkak olacak ama Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden ne yapmayacak? Olmayacak. Bakın burada o sihirbazlar eğer firavunun dediğini yapmazlarsa hepsi kendinin firavunun tarafından öldürüleceğini ne yapıyordu? Biliyorlardı. Bakın burada korkuyla terbiye oldular ama ne yaptılar? Onu kazanmayı bildiler. Aynı şey Mekkeli müşrikler Allah Resulü ve Vesselam'a geldiler. Gelsen şu davandan vazgeç. Seni kral yapalım. En güzel kızlarımızı verelim. Mal istiyorsan aramızda eşit toplayalım seni. En zengin yapalım. Bu teklifi bulundular mı? Teklifte. Bunu da bulundular ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi siz güneşi sağ elime ayı da sol elime verseniz ben yine bu davandan ne yapam? Vazgeçmem dedi. Yani dünyadaki hiçbir şey ücret olarak verilip de bir peygamber yolundan ne atmıyor? Çeviremiyor. Bu da bizim için çok çok önemli bir şahsiyettir kardeşler. Yani kişiliğin oluşmasında özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz peygamberler miras bırakmayız. Ne bırakırız diyor? Bizim bıraktığımız mal beytul malındır. <gülüyor> biz de miras olarak ilim bırakırız alimlerse peygamberlerin varisleridir. Alimler de aynı ahlakı almak zorundadır. Almazsa peygamber aleyhisselamın peygamberlerin getirdiği bu kutsal dava akide ne yapılmaz? Anlatılamaz. Şahsiyete, kara, herhangi bir şeye tenezzül eden birisi hak olan davayı ne yapamaz? Gündeme getiremez. İşte şahsiyetler hep buralardan oluşuyor. Ve mü'min ibadeti konusunda da aynı hassasiyeti gösterir İbadetleri zamanında hakkıyla huşu ve huzur içinde ifade eder hiçbir şey ona ibadetini ne atmaz bıraktırmaz ihmal etmesine neden olmaz ve bilir ki huşu ile ibadetleri Eda edenler korulu ne bir ticaret, ne bir alışveriş ne de başka bir şey, onu Allah'a anmaktan ne yapmaz? Alıkoymaz. Ona ibadetleri ifa etmeyi zor gösteren, sıkıntılı gösteren nefsine asla ne atmaz, Boyun eğmez. En zor zamanlarda herkesin ibadetlerinden, namazlarından taviz verdiği sonra kılarız dediği anda bile o bir şekilde yolunu bulup namazını kılar ve ve bu konuda asla bir gevşeklik ve ihmalkarlık içinde ne atmaz Bulunmaz. Bakın Allah Resulü ve Vesselam'ın şahsiyetinde ve o şahsiyetli kişilikleri oluşturduğu ölçüye baktığımızda Allah Resulü ve Vesselam o kişilikleri hep nerede yetiştirmiş? Mescitte. Ve namaz kılındığı zaman bir kişi ticaretinde duruyor muydu? herkes işini bırakıyor. Ne yapıyordu? Neşide gidiyordu. Hiçbir ticaret Onların namazdan ne yapmıyordu? Alık koymuyordu. Ama bugün ezan okunduğunda herkesin nefsi, benim nefsimde dahi bu bizi ne yapmıyor? Aynı o anlayışı bir şahsiyetimizde ne yapmamış? Vermemiş. Öyle hallere gelmişiz ki onların gittiği, kurtulduğu yoldan biz takliden gider hale ne yapmışız? Girmişiz. Evet. Allah hayırlı ticareti seçenlerden eylesin kardeşlerim. Kur'an'ın sınırlarını belirlediği şahsiyetli mümin hangi ortamda olursa olsun doğruyu söylemekten çekinmez. Tıpkı firavuna karşı haklı söyleyen Musa Ancak bunu da en güzel şekilde yapar. Çünkü onun şahsiyetine yön veren Kur'an ne diyor? Firavuna git. Boğazdur ona yumuşak söyle ola ki ve veyahut insanların Rabbinin yoluna hikmetle ve güzellikle Onlardan onlarla diyor, güzel bir şekilde mücadele ediyor. bakın Kur'an'ın bizlere söylemiş olduğu şahsiyet kişilik ölçü neymiş buyurun yine Kur'an'ın şekillendirdiği şahsiyetli Müslüman hangi makam hangi mevkide olursa olsun her zaman doğru neyse onu yapmalı ve adaletli davranmalıdır. Kendisine verilen görevi ilahi bir emanet olarak görmeli ve o vazifenin de hakkını ne yapmalı? Vermelidir. Çünkü Müslüman hangi ortamda olursa olsun şahsiyetini, karakterini ne yapmaz? Yitirmez. Bu, bu konuda Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an'daki kişiliğine baktığımızda kendisi özgürken köle olmuş mu? Elde nele gitmiş? Hatta kendi efendisinin hanımı bile kendisinden istifade etme yoluna kadar ne yapmış? Gitmiş. Müslüman inanan insan hangi durumda olursa olsun şahsiyetini karakterini ne yapmalı? Korumalıdır kardeşlerim. Kur'an'da bu yönü bizim için nedir? Çok güzel örnektir. Ve Müslüman bilir ki Allah Azze ve Celle'nin her zaman her yerde kendisini gördüğünü, gözettiğini ne yapar? Bilir. Bu inançtan yaşayan bir Müslüman şahsiyetinde ne yapar? Korkar. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaz. Sadece Allah Azze ve Celle'nin kınamasından ne yapar? Korkar ve hayatını da ona göre tanzim eder. Çünkü o bilir ki İnen vahide, zerre kadar iyilik yapsa onun karşılığını ne yapacak? Görecek. Zerre kadar kötülük yapsa onun da karşılığını ne yapacak? Görecek. Bu şahsiyetle, karakterle büyüyen bir Müslüman hayatını ithane eden bir Müslüman rastgele ne yapamaz? Hareket edemez. Ve şahsiyetli Müslümana baktığımızda ki şahsiyet kişilik dedik, oluşma dedik muhakkak ki başkalarından da ne yapacak? Bir fark olacak. Birinin hemen gördüğü bir şeye tepki veren birisi Müslüman ne yapacak? şevkatli olacak. Hoşgörlü olacak. Affedici olacak. Samimi olacak. Ve o işlerde kolaycı olacak. Allah Resulü Vesselam'ın dediği gibi Mümin, uysal bir deve gibidir diyor. Veyahut uysal bir koyun gibi olacak. İpini nereye çekersen oraya gidecek. Evet. Yumuşak başlıdır, merhametlidir ama icap ettiğinde şiddetli olmasını, tavır koymasını ne yapacak bilecek. Çünkü onun şahsiyetine şekil veren Kur'an, Müminlerin birbirlerine karşı sevgi ve şefkatle hareket eden inkarcılara, kafirlere karşı şiddetli olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Yerli yerince davranışlarını da ne yapacak? Gösterecek. İşte bu şekilde de insan ancak kişiliğini ne yapar? Kazanabilir. Ama bunun tersini yaptığı zaman kafire yumuşak, hoşgörülü, Müslümana verecek hiçbir şeyi ne yapmaz? Kalmaz bu inancına ters olduğu için kişiliği oturmamış bir adamın üstünde de İslamlı o zaman ne yapar? Sırtarız, durur. Ve şahsiyetli Müslüman hiçbir zaman nefsinin heva ve heveslerine boyun eğmez. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi, nefis insana daima ne yapar? Kötülüğü emreder. Ve o bilir ki nefsini temizdeyip arındıran, kurtulmuş. Fakat onu kötülüğe bulaştıran ise büyük bir kayba uğramıştır. Evet. Şem suresinde. Ve şeytanı duyguların onu dürtmesine, yoldan çıkarmasına asla izin vermez. Çünkü Kur'an ona Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? Şeytana uyma. O senin apaçık nedir? Düşmanındır. Kuran'a dikkat et. Şeytan seni ne yapması, kandırmasın diyor. Ve mümin olan birisi, Allah'ın kitabını okuyan birisi, bu işin farkına ne yapar Varır. Ve Kur'an'ın belirlediği şahsiyete sahip bir mi dünyası için çalıştığı gibi, ahireti için de çalışır. Çünkü dünyada helala harama istikata işyana dikkat ettiği zaman ahirette ne yapar? Rahat edecektir. Dünyasını boş veren, ahiretimi de aynı zamanda ne atmıştı? Boş vermişti. İkisinde ne yapacak? Dengeli hale getirecek. Ve Allah Resulü Hanım aleyhi ve Rabb'imiz istikabında şu duayı yapmamızı bize bakın emrediyor. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ve ahirette de güzellik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. İki tarafta da nedir? Bir güzelliği arayan insanlar olmamız gerekir. O maddi dünyası kadar manevi dünyasını da izya eder. Ve ruhunun ilahi zikir ve şükür ile sukun bulmasını sağlar. Çünkü bilir ki bir mümin hak ancak Allah'ın zikriyle ne yapar? Durulur, mutmain olur. Başka hiçbir duygu insanın kalbini ne yapmaz? Mutmain etmez. Bir mal düşsün, öbürünü görsün, öbürünü deyse. Öbürünü görsün, öbürünü de. Yani insan neye hırslanırsa hırslanırsa doymaz. Ancak Allah'ın zikri, onun emir ve nehileri ne yapar? insanın durdurur. Başka bir şey mutmain etmez. Allah Aleyhisselatü Vesselam, Ebu naklettiği bir rivayetse. Muhakkak ki diyor, benim de kalbim Muhakkak ki günde ben de en az yüz kere Rabbim'den ne yaparım? Sövbe, sütfarda bulunurum diyor kardeşlerim. Allah bize de daima bunu yapanlardan ilişkidir. Yine kardeşlerim, şahsiyetli bir Müslüman, haramın, günahın, kötülüğün bir bataklık, bir pislik olduğunu bilir ve ondan uzak. Çünkü Maide suresinin 90. ayetinde Allah bizlere nedir Bu pis Bırakın bundan işleri. Şeytanın bundar işleri diyor. Yani Kur'an'daki şahsiyet oluşturmasına örnek vererek gittiğim için veriyorum. Fakat bir şekilde günaha girmişse hemen bu seferde tövbe ve istifar etmesinin gerektiğini Kur'an bize öğretiyor. Onlar bir kötülük yaptıklarında veya günaha girerek kendilerine zulmettiklerinde hemen Allah'ı hatırlarlar ondan afkılarlar. Evet. Alimden 1.35'te. Çünkü Kur'an o mü'mine ne yapacağını ne yapıyor? Öğretiyor. Evet. Yine şahsiyetli bir müminin kardeşleri Allah'ın verdiği nimetlerden onun belirlediği sınırlar içinde ve ona e, ondan istifade ederek israf etmeden cimrilik de yapmadan ne yapar? Riaşetine neyse Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanır. Çünkü Rabbimizin kitabında yiy için fakat israf etmeyindir. En'am suresinin 143'tedir. Araf 31'de durun. Evet. Evet. Yine kardeşlerim Kur'an'daki şahsiyete baktığımızda bir Müslümanın ailesi içinde yumuşak bir baba, hayırlı bir eş, saygılı bir evlat, sorumluluğunu bilen bir aile dir Ve yavrularını ne yapar? Üzerinde titrer, onlara hikmetle eğilir ve dinimizin ilk emri çocuk doğduğunda nedir? Kulağına ezan okumak. Anlar mı çocuk Ezan'ı? Sonra Ali vesselam yine bir sözünde onlara ilk öğreteceğimiz kelimenin olsun. La ilahe. La ilahe illallah. O duyduğunu anlıyor mu? Daha duysa anlamasa bile o kelimelerle o çocuğun ne olmasını, yoğurulmasını istiyor dinimiz. Yani bu kelimeleri duysun. Bunlarla o duyduğunu daha sonra ne yapar? Anlamaya başlar. Ve tevhidin eğitimi ta doğan çocuğun ilk kulağına okulan ezanla ne yapıyor? Başlıyor kardeşlerim. Evet. Lokman olur, onlara hikmet eğitir. Eşini hayat yolunda dert ve sıkıntılarını paylaşır ve onlara e, hakkı, hakikati anlatır ve onlara ne yapar? Dua eder. Ya Rabbi benim neslimden geleni de tevhid ehliyle puta tapan eylem eder. Evet. Böylece şahsiyetli mümin hal ve hareketleriyle, tavır ve karakteriyle, giyim ve kuşamıyla, sözüyle, usluğuyla daima özel bir kişi, önemli bir kişi, farklı bir kişilik olduğunu toplumda ne yapar? Hissettirir. Çünkü sohbetin başında da dediğimiz gibi sözlerin en güzeli nedir? Allah'ın kelamı. Allah'ın kelamıyla yoğrulan bir hamur, yoğrulan bir şahsiyet, yoğrulan bir kişilik nedir? Yani kolay kolay kınanan, itilen, kakılan bir insan ne yapmaz? Olmaz. Mevzu uzamasın diye almadım. Çoğu kitaplarda internette gezen bir yazı var. Kur'an'la konuşan bir kadın diye hiç duydunuz mu? Ne olur sözüne hep bir ayet. Bir hareket oluyor bir ayet mevzu uzar diye ben onu almadım buraya. Yani cidden çok güzel verilecek örneklerden bir tane. Her yapılan harekette kadın bir ayeti ne yapabiliyor? Getirebiliyor. Kur'an ile yoğrulan şahısta şahsiyette, kişilikte bu şekilde olur. Allah böyle Kur'an ile yoğrulanlardan ilisin, Şahsiyetlerden edilsin. Ama sohbetin başında da dediğim gibi muhakkak ki Doğduğumuz evde, soyda, akrabada, aldığımız eğitimde, çevreden aldığımız etkilerle bizde oluşan neler var? Bir şahsiyet var. Düşünün, bir adam hep aynı bölgededir, etrafında aynı insanlardır, tek kalıptır konuşmaz. Birine bak, sanayidedir. Tamamen kaba saba konuşabilir, argo konuşabilir, ağzından laflar ne yapabilir? çıkabilir. Birisi e, memur kesimdedir. Oturması, kalkması, yemesi nedir? Çok farklıdır. Yani insanlar hep mozaik mozaiktir. E, kiminin toprağı farklı yerden, kiminin ki bir yerden, kiminin bir yerdendir. Ama hepsi yorulduğunda ve Kur'an ahlakıyla da ahlaklandığında ne yapar? Çok çok güzelleşir. Ve tıpkı Kur'an'da belirtildiği gibi şahsiyetli bir mümin, bir ekin gibidir. Aynen Filiz vermiş, filizi güçlenip gelişmiş, ayakta dimdik duran ve bakana hayranlık veren bir ekin gibidir diyor Allah Azze ve Celle. Fetih 48 29'da. Evet. Yine kardeşlerim, Kur'an'a baktığımızda şahsiyetten, kişilikten bahsederken Allah Azze ve Celle onlar diyor, yeryüzünde yürürken nasıl yürür? Vakarlı, tevazulu yürür. Yeri delecek gibi yürüyen insanlar yok mu? Kibirli, gururlu, aynen Allah Azze ve Celle'nin Lokman suresinde bildirdiği gibi oğlum, yeryüzünde kasala kasala ne yapma? yürü mü? Yani dağlardan daha mı şey Sesini de fazla ne yapma? Yükseltme. Muhakkak ki seslerin en çirkinin eşeklerin sesidir. Diyor. Yani eşek anırdığı zaman ne yapın? Allah'a söylenir. Demek ki insanın hal ve hareketini her zaman ne yapması? Düzeltmesi gerekiyor. Kibirden, gururdan, başkasına tepeden bakmaktan ayrı bir yürüyüş. Nasıl? Rahmanın o kulları vardır ki has kulları yeryüzünde vakar ve tevazıyla yürür ve cahiller kendisine sataştığında selam der. Geçer diyor. Bakın Sultan Suresi'nin 63. ayetinde. Merhameti sonsuz, sonsuz olan Allah'a kul olmak gerçekten çok önemli bir şey kardeşler. Onun has kulları onun ahlakı ve sıfatları ile ve gerçek Müslümanın farkını ortaya koymaya çalışan insanlardır. Allah'a kul olanla nefsine yenik düşen, şeytanın vesvesesine yenik düşen insanın arasında muhakkak nedir? Fark olacak. Biz iman küfür meselelerini gündeme getirirken, anlatırken ne diyoruz? İnsanlığa ilk gönderilen Resul kimdi? Ne aleyhisselam diyoruz. Niye? Tevhidle şirk mücadelesi öyle başladı. Ve yine ikilerini gündeme getirdiğimizde Rahman'ın dostları şeytanın dostları diye ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. İşte ahlak şahsiyet konusunda da bunu ne yapmamız? Ayırmamız gerekir. Yani Rahman'ın istediği ahlak, şeytanın hoşuna gidecek ahlak. Bu yapılan hareket kimi memnun ediyor? Bunu ne yapacağız? idrakına varan samimi Müslümanlardan olmamız gerekir. Yine kardeşlerim, İslam insana fazilet ve kemal noktasında bir üstünlük sağlamıyorsa o takdirde kişi ne derece Müslüman olduğunu gözden geçirmek zorundadır. Evet. Sözümü tekrarlayayım mı? Eğer insan İslam'ı kabul etmişse bir hadis şekl de devam edeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilir diyor. İslam Müslümanım diyen bir insana bir şey kazandırmalı. Eğer kafirlerin ahlakıyla çok rahatlıkla ahlaklanabiliyorsak onların ahlakını taşıyorsak geçen haftalar hatırlayacak olursanız, dersi devamlı gelen kardeşler, belam dersleri işlerken, ne dedik orada? Bir Müslüman kendini cahil bırakamaz. Cahil bir Müslüman demek bize ne yapmaz? Yakışmaz. İslam cehaleti ne yapıyor? Düşünüyor. Hala cahili adetindeki insanların hal ve hareketlerini bizler yaparsak o zaman Müslümanlık neye yarıyor? Birisi şurada kötü bir hareket yapıyorsa bu yapılan hareket şahsa mı mal oluyor, İslam'a mı mal oluyor? Buna ne yapmak? Dikkat etmek gerekir. Bugün toplumda dışlanan insan mı, İslam mı? Maalesef fatura neye kesiliyor? İslam'a kesiliyor. Öyleyse İslam, Müslümana bir şeyler ne yapmalı? Kazandırmalı. Aynı o Mekke toplumunda yiten şahsiyetler, karakterler o Kur'an'la düzelmiş, Kur'an alakıyla çirilmiş, ışınmışsa Müslümanın da önce Kur'an'ı ne yapması okunması ve oradan çirilmesi gerekir. Evet. Müslüman yüce ahlakı meziyetlere ve üstün insani hasretlere sahip kimse demektir. Ve bu üstün hasret ve meziyetler onun her davranışında kendini göstermelidir. Oturmasında, kalkmasında, büyüğünü, küçüğünü bilmesinde, nankörlüğünde, vesasında ve yemesinde, içmesinde, konuşmasında, yürümesinde, kendisine iyilik yapıldığında, alışverişinde, aile hayatında, kılık kıyafetinde, çevreyle olan ilişkilerinde Müslüman daima örnek ve model bir şahsiyet olmak zorundadır. Çünkü bu İslam insana böyle bir kimlik kazandırmak için gelmiş. Ve bir Müslüman da önce Rahman'a kul olmak zorunda Sadece bu namazdan olan bir şey değil. Sadece benim bir buraya oturup da güzel konuşmayla da olan bir şeyle değil. Hayata geçirmekle mümkün. Başka bir şeyden değil. Demek ki Müslüman önce Rahman'a kul olmanın verdiği bir sükunet ve sevabı içinde olacak. Geveze olmayacak. Deli olmayacak. İnsanları birbirine düşürmeyecek. Yapıcı olacak. Herkes boyun ölçüsünü bilecek. Kibirden, gururdan yapmacık hareketlerden uzak duracak. Bir amel mi yaptı? O ücretini zaten Allah ne yapacak? Ona verecek. Ben yaptım, ben şöyle ettim diyerek ücretini dünyada isteyerek hedef etmeyecek. Ha, iyilik mi yaptı? karşıdaki de nankörlük yapmayacak. Onu kötü söyletmeyecek. Duasını alacak, beddua ettirmeyecek. Hın üstlümün ciddiyet ve vakar sahibi olacak ki, ne kadar hak konuşursa konuşsun birisi, ciddi değilse, vakarlı değilse, karakterli değilse, karşıdakine de bu tesir etmez. Bir gün dükkanda otururken birisi geldi, bana bu sorular sordu. Bir yılda bir arkadaş Fars'ına oturmuş, bacak bacak üstüne atmış, sigarayı yakmış, konuşurken yüzünü öflüyormuş. E sen dedi şimdi bir de sigara yakarsın onu da suratıma öflersin. Adamın anlattığı hak ama suratına öfürdüğü bir sigara dumanı Fars'ı dahakinin anlayışını ne yapmış? Götürebilmiş. Bir Müslüman anlattığıyla yaşadığını ne yapacak? Örtüştürecek. Rabb'in ayetlerini anlatırken kendi yaptığı hareket onu atmayacak, gölgelenmeyecek. Evet, Ciddiyetle vakar sahip olacak. İnsan şahsiyetini zedeleyecek hafiflerden, hafiflikten sakınacak. Söz ve davranışlar unutmayalım ki insanın iç dünyasını yansıtan bir aynadır. İçindeki ne ise ben şimdi Yaşar'ı seviyorsa yüzüne baktığımda benim yüzüm güler. İnsan. Sevmiyorsam onu gördüğüm zaman şöyle bir. Bu insanın içindeki nedir? Yani bir yansımasıdır. İlla insanın konuşması da ne yapmıyor? gerekmiyor? Ama Müslümanlar birbirini sevmek zorunda kardeşlerim. İstiyor olacak. Vakamlı olacak. Şahsiyetini zedeleyecek hasislikten uzak duracak. Müslüman kimliğini daima en plana çıkacak. Ve ayeti kerimede de belirtildiği gibi yeryüzünde vakarlı, tevazu içinde olacak. Tevazu içinde yürür diyor. Bakın buradaki yürümeden kasıt sadece dolaşmak değil. Davranış, hareket, kavşinden sudur eden nedir? Bir ahlaktır bu. Yani Müslüman hem yürüyüşünde hem de genel olarak söz ve davranışlarında olgun ve mülayim olmak zorundadır. Allah bizleri böyle düşün. Şuradaki konuşulanları Osman Şükrü'ye bir getsin. Kim konuşursa getirir. Zorba, maruz, kibirli, saygısız, geveze, kaba, haşim değil, sakit, vakar, alçakgönüllü, gönüllü, nazik ve terbiyeli olmalı. Müslümanları incitmeyen, ciddi düşünce ve işlerle meşgul olan samimi insanlardan olmamız gerekiyor. Saba saba konuşan alçak insanlar seviyesine Müslümanın inmesi mümkün değil. Ha böyle bir seviye birisi indir muhakkak inecek. Onlara da aldırış etmeden tevazular yürüyecek ve selam deyip ne yapacak? Geçecek. Demezse kendisi de ondan ne yapmaz? Bir farkı kalmaz. Evet. Allah hepimize hayır versin. Aynen. Yine kendisine sataşanlara kavga ve tartışmaya gerek duymaz. Faydasız münakaşa ve dedikodalara katılmaz. Kendisine sataşıp kavga ortamına çekmek isteyen cahil ve kötü niyetli kimseleri güzel sözlerle sabırla, olgunlukla ne yapacak? savuşturacak. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sen af yolunu tut, iyiliği emre, cahillerden yüz çevir demiştir. Evet. Allah bizi böyle ahlaklanan nâzameyle inşallah. Evet. Elbette ki ahmak insanlar çıkacak. Kötü niyetli kimseler çıkacak. Ama münakaşanın, tartışmanın hiç kimseye bir faydası yok. Aksine, oturan şahsiyetleri dahi, kardeşliği dahi bunlar ne yapar? Zedeler. Haricilerin nasıl çıktığını biliyor musunuz? birçok Okuyun anlarsınız. Okuyun anlarsınız. Evet. Olgun bir Müslümanın alçak ve şirret kimselere karşı sergilediği bu tavır onun Aciz ve zayıflığından ötürü değil. Allah'ın emrettiği bir davranış olduğu için onlara karşı tevazulu ve vakarlı ne yapar? Hareket eder. Ama sataşanlara çoğu zaman insanlar ne yapar? Karşılık verme ihtiyacı hissetmez mi? Evet. Ama Allah diyor ki tevazulu olun. Vakarlı olun. Bir şey geçin diyor. Bu sana kazandırılan İslam'da nedir? Bir ahlaktır kardeşler Allah bu ahlaktan ahlaklanmaya gelirsin bizi. Ama maalesef bugün e, bu gibi hareketler ne yapmış? Ölmüş. Dolmuşa binadan şöyle oturuyor. Yolda yürüyor, topuğuna basıyor. Üzerine ceket atıyor. eline bir tesbih. Bağlıya gidiyor. Üç dört sandalye üzerine koyuyor. Öyle oturuyor. Yani Kur'an ahlakının yani Kur'an'ın öğretilmediği ayetlerin zikredilmediği, Müslümanların öğrenmediği ne yapıyor şeytanın veyahut adetlerin veyahut yaşadığı bir toplumun ahlakı anında ona ne yapıyor? Gidiyoruz. Ben bir gün bir yere gitmiştim. İlk sandalyeyle oturuyordum. Ee, Bu Said Hoca da sohbet edecekti. Yani, bir yere gitmiştik. Biri geldi dedi ki sen onyalı mısın? Ne sordun? Ben de, de orada 25 sene çalıştığımda Konyalılar bir 3 sandalye dışında oturamaydı. Hakikaten baktım birinde elim, birinde ayağım, birinde de ben oturuyor. Yani adam bizim yörenin oturmasını orada ne yapmış, görmüş. Beni sırf oturuşumdan Konyal olduğunu Halbuki ben Konya'da doğan, büyüyen birisi değilim ama annem, babam ikisi de nedir? Konya'dan geldi. Onların ahlakı, mayası bana da ne atmış veyahut soya çekmiş. Aynı bana da girmiş. Demek ki şahsiyet her yönlü insanda ne yapabiliyor? Oluşabiliyor. Allah bizi olgun olanlardan eylesin. Her türlü zayıflıktan, izletsizlikten ve her türlü şerefi bozacak hareketten uzat dursun. Çünkü biliyoruz ki kardeşler faydasız ve zararlı şeylerle uğraşan ticaretini bozar. Ve faydalı işlerle de uğraşacak zaman ne yapamaz? Olamaz. Allah Azze ve ve onun dininin izzeti için çalışanlara Allah izzet verir mi? Şeref verir mi? Verir. Ama kendi izzet ve şerefi için çalışanlar, yani ben hoca olayım, ben Şeyhülistan olayım, veya toplum beni tanısın, makam mevki için çalışanlarda inanın izzet şeref olmaz. Neden olmaz? Çünkü kendi izzetinin, şerefinin peşine düştüğü zaman muhakkak bir yerleri yıkarak oraya gelecektir Ama bırak. Allah için iyilik ya. İsminin yükselmesi şart. Sen, sana düşen ya. Muhakkak Allah sana karşılığını ne yapacak? Evet. Yine kardeşlerim Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette bakın. Allah sallallahu aleyhi ve Resulü'nden daha güzel yürüyen hiç kimseyi görmedim. Bakın yürüyüşünde bu ayetle alakalı. Güneş sanki yüzünde seyir halindeydi. Ondan daha hızlı yürüyen birini de görmedim. Sanki önünde yer katlanmış gibiydi. Biz kendimizi zorlar, o ise zorlanmadan çabucak yürürdü. Sanki diyor yürürken bir yerden aşağı böyle hem iniyormuş gibi yürür. Biriyle konuştuğunda ise bütün vücuduyla döner ona doğru bakar, yüzüne bakar, onunla konuşurdu ve diriyle tokalaştığı zaman diyor, o elini bırakmadan O ondan ne yapmazdı? El bırakmazdı. O ondan yüz çevirmeden, o ondan yüz çevirmezdi diyor. Bakın demek ki tevazu olgunluk Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bu hareketlerle anlaşılandır. Cansız ve gevşek yürümeyi takva ve sofuluk gösteren ve o şekilde yürüyen bir topluluğa karşı Ömer Allah sizi kahretsin, dininizi ölü gibi göstermeyince azarlamıştır. Yürürken diri yürüyün. Ölü gibi, gevşek gibi yürümeyin demiştir. Ve Ayşe annemiz de ölü gibi yürüyen bir gruba niçin böyle yürüdüğünü sorunca bunlar biz hurra yani hafızız ve Kur'an istatlarıyız dediklerinde Ayşe annemiz Ömer de adamdı. fakat yürüdüğü zaman suratlı, konuştuğu zaman sesli ve söz söylediğinde de tesirli olurdu. Cevabını vermiştir. Ve yine Müslümanların ciddiyet ve vakarını belirten ayetlere baktığınızda kardeşlerim, onlar boş sözden karşılaştığında ne yaparlar? Vakar ile oradan geçip giderler. Furkan 72. Biz ne yaparız? Ağzımızı iyice açar, kulağımıza da neredeyse bir çepçe takar, iyice dinleriz. Hiç lazım olmayan meşhurler. Sonra ekleyerek bir başka yere onu ne yaparız? Evet. Yine mümin üçte onlar boş ve yararsız şeylerden ne yapar? Yüz çevirirler. Otur Evet. Demek ki Kur'an'da tanımlanan Müslüman tipine bugün rastlamamız hakikaten zor. Neden zor? Çünkü hayatımızı yansıtmadığı için şahsiyette ne yapmıyor? yansıtmıyor. Öyleyse kardeşlerim biz de olgun ve şahsiyetli Müslüman tipini yakalamak zorundayız. Bu sıkıntıları ancak vahye dönerek aşmak zorundayız. Ve vaktimizi gereksiz çekişme, tartışmayla boşa geçirmektense hem dünyada hem de ahirette yararlı ciddi şeylerle uğraşmalı. Dedikoduyla, gıybetle, hakaretle birbirini yıpratan kelime savaşlarıyla güç ve imkanları heder olmakla aralarındaki birlik ve beraberliği, sevgiyi zayıflatan insanlardan olmamamız gibidir. Evet. Dürüst Müslüman olalım. Ve Müslüman kimliğini ortaya koyalım. Zaaflardan kurtulalım. Müslümana kibir değil, vakar. Zillet değil, tevazu. Hafiflik değil, ciddiyet, kavga değil. Kardeşlikler aşırı. Müslümanda olması gereken bütün güzel sıfatlar en kamil manada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne yapmıştır? Oluşmuştur. Ve bu konuda modelimiz, örneğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi sizin için, ahiret umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resulü'dür. Allah Azze ve Celle onun ahlakıyla ahlaklanan sanlı kullardan eylesin bizleri. Allah Azze ve Celle haklı ve hak yaşamayı, batılı batıl ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimizi amel etmeyi nasip etsin insallah ben sözü uzatmayayım bir saat hemen hemen diğer kardeşlere söz verelim subhaneke Allahümme ve lehamdike eşveden la ilahe illa ente estağfirüke ve sevgilim velhamdülillahi rabbil alem Konuyla alakalı sormak istediğiniz varsa buyurun yoksa kardeşler bir çay ııı ves.